Perişan FM Perişan FM, FM. Türkiye Radyoları Türk Radyolar, Türk Türkiye, Radyolar, Türkiye Radyoları Perişan FM Türkiye Radyoları'nın tek arka sömürge komedi program Efendiler Sevgiler, saygılar, hürmetler Bugüne kadar bu stüdyoda gündemi sarsan Birçok konuk ağırlayan Perişan FM olarak Yine sizleri şoka sokacak Hayrete düşünecek Bir konukla karşınızdayı dinleyiciler hani kış aylarının simgesi havuçtan burnu kömürden düğmeleri elinde çam süpürgesiyle çocukların sevgilisi olan kardan adamlar vardır ya işte bugünkü konuğumuz da kardan adam ama bu kardan adam aslında etten kemikten yaratılmış sizin benim gibi normal bir insan ancak olayın garipliği bu normal yurdum insanı sabah karşı imsak vakti kardan adama dönüşüyor dinleyiciler. <gülüyor> evet dinleyiciler şok şok şok yok yok yok böyle bir olay yok yok yok yok şaştık kaldık vallahi şaştık şaşırdık şaş olduk şaştık. Şaş. Ee, hoş geldiniz e, kardan adam. Ay bulduk abi. E, e, sevgili kardan adam öncelikle şunu sormak istiyorum nasıl kardan adam oldunuz niye kardan adam oldunuz adam olacaktınız niye kardan oldunuz? Bu bağlamda kardan adam olacak gençlere neler tavsiye ediyorsunuz? Buyurun. Ömer ben, ben, ben önceden böyle değildim. Sonra da oldu. Evet. Mutsuz yaşandı, onlardan kalkıldım. Evet, kardan adam anlıyorsunuz. Dört sene önce kariyan cana... ...bizim apartmanın önünde benim küçük oğlanlı abisi... ...bir kardan adam yapmış söylemesi evet. ayıptır. Ben de sabaha karşı imsak vakti işten eve geldim. geliyorum. Evet. Eve geliyorsunuz işte. Evet, evet, evet. Tam evin kapısına geldiğim esnada... ...bu kardan adamı görmedim ve çarptım. Evet. Çarpınca bunun burnunda havuç yerine bizim oğlanlar... Hanımın örgü şişlerinden <gülüyor> birini tamamışlar. Bu şiş de benim ayıptır söylemesi, kaba etime battı. Kaba etinizle kardan şişi battı. Evet e. dinleyiciler, şok şok şok battı battı battı şiş şiş şiş vah vah vah yazık yazık <gülüyor> yazık. Yazık, <gülüyor> yazık <gülüyor> ki ne yazama Mervi? Ne yapayım, böyle dokuz buçuk numara şiş? He Hala acıyor ya. Acımaz mı efendim Dokuz buçuk numara şiş. He he evet, eve he geldim. ...böyle iki saat falan geçti, bana bir sıcaklık aldı. Durmadan terliyorum falan, böyle balkona çıktım. Nefes almaya çalışıyorum, soğukta ancak rahat diyebiliyorum. Evet. Ben tabii saatin falan farkında değilim. Sabah imsak vakti, ben böyle balkonda üstümü başımı yırtmaya başlamışım. Nasıl? İşte benim... ...çöyle... ...cartın. Evet. Şöyle, <gülüyor> ...sonra ben birden böyle flam flam flam flam flam olam diye sevimli burnu havuç, gözleri ağzı komik, koltuk altında süpürgesi olan bir kardan adam oldu. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> de ilginç değerli <gülüyor> Peki şimdi sevgili kardan adam yani hikayen ilginç de şimdi örümcek adam damdan dama zıplar, ağ atar, ne bileyim kurt adam hızlıca koşar, parçalar, e ne bileyim... Ee, falan Tabii. sizde ne gibi olağanüstü bir durum Hala vallahi, vallahi ben de öyle hiçbir numara falan yok. Böyle salak salak eriyorum ya. <gülüyor> yani <gülüyor> hiç kosmak, kutlamak, kaçmak, falan yok Nerede? Nerede? Keşke, keşke. Ben horomu bile oynatamıyorum. Bir kardan adam nasıl böyle bömbör çahalı durur? Ben de aynen öyle kaldım. Böyle böm Mahallenin bebekleri, çocuğunları geliyorlar benim böyle yumak yumak kanlarımı yoruyorlar. Gerçekten <gülüyor> yani bu ne kadar çeşitli kahramanlar gördüm ama ilk defa bu kadar aciz bir kahraman ya, görüyorum dinleyiciler. Ya sosyal hayatım sıfır indi. Yani sonahta bile gezemez haliye geldim. Taksiciler eriyip koltuk kınaflarını pisletiyorum ya araçlarına bile almıyorlar. almıyor. <gülüyor> ya, yani, buradan taksicilere seslenmek istiyorum. Yani bir kargan adama sahip çıkıp adamı kargalamıyorum kardeşim arabanın. lanacak lanacak arabanın... ya. Peki olacağım. hiçbir avantaj yok mu bu kardan adam bu sevgili kardeşim? Ya var var öyle kardeşim olmaz mı ya? Hadi var yani öyle en büyük avantajı bu imsak vaktinde kardan adama dönüşüyorum ya. Evet. Ha işte sabah namazını hiç kaçırmıyorum. Bir faydası oldu. <gülüyor> Vallahi çok güzel. da Allah kabul etsin. Allah razı olsun cümle. Peki e, sevgili kardan adam ben olayın e, ön ölen en kısmını sorum. Doktora gittiniz mi? Gittim abi. Kulak burun boğazcıya. Evet. Basit bir soğuk algınlığı, yapacak bir şey yok, Kuzey Kutlu'nu yaşayacaksınız. <gülüyor> Gidecek misiniz peki Kuzey kutbuna ya nasıl gidiyom Ömer abi? Çoluk çocuk okulu var ya, ayrıca Adagalıyız biz ya. Adagalısın tabi, çocuklar hanım filan Adagaya çok pahalı. Her yaz Adagaya yaz tatiline gidelim. <gülüyor> ...bu kardan adam olduktan sonra ben gidemiyorum. güneşin altında eriyorum diye. Gidemiyorum. Gerçekten de... <gülüyor> değerli gümleyiciler insanın içi gidiyor. Üzülmemek yani elde değil. Peki eridiğinizde ne yapıyorsunuz sevgili kardan adam? <gülüyor> en yakın o frost buzdolabının içine kapatıyorum kendimi. Ne yapacağım? Başka bir şey yapacağım bir şey yok. Derin donduruculu buzdolabı iyi geldi. Gerçekten zor. <gülüyor> Çok zor bir durum. İşimden kocumdan oldu Eber abi ya. Ne işte çalışıyordunuz? İtfaiyeciydim abi, itfaiyeci. Evet, yanın ihbarı gelirdi, arkadaşlar beni götürmez. Ateşin adını duyayım, hemen erimeye başladım. Bir gün müdürüm, şaduman işe gelme. ...kar tatili yap dedi. Yani. Gerçekten de zalimlik bu. Yetkililerden yardım istiyorum. Bana bir yardım etsinler Allah razı olsun. Peki nasıl yardım edebilirler sana sevgili kardan adam? Ne bileyim işte Bursa'da bir iş bulup bizi oraya yerleştirebilirler. Ben daha çıkarım. Ya da Kayseri Erceş var. Orada <gülüyor> bu da olur. Ayrıca sadece dondurma yiyebiliyorum. Durmadan dondurma yiyorum. Yani çok külfetli oluyor. Bir dondurma firması bana sponsor olsunlar. Yardım etsinler. Ne bunlar abi? Allah! Anam! Anam! Ne oluyor lan? Allah! Galiba kardak adama dönüşüyorum <gülüyor> anam! Allah! Ömer abi! Bak bak bak bak şimdi bak bak şimdi eve getiremezdi! Anam! Anam ne oluyor lan? Ah. Galiba kardak adama dönüşüyorum anam! Sevgili kardan adamım ya kardeşim <gülüyor> hani imsak vakti değil de ne oluyor ya? Ben size söylemedim tabii başta Geçen ulak burun bağcaya gittim tekrardan doktorum dedi ki senin aşmanın hei hei hei hei Onun için de her an kardan adama dönüşebilirse temkinli o ya dedi. Sürger kadın kadın kadın Bey şu anda canlı yayında birden kardan adama dönüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, burnu Pencereye sar oğlum. Konuşabiliyor musun Şevki Bey? Ya konuşurum ben, konuşurum. Sen merak etme. Ak gözlerim. Allah! Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya stüdyoyu batıracaksın kardeşim ya. Bir <gülüyor> dur. Nasıl üşüyorsunuz kendinizi? Vallahi suya biraz sıcakça ha. Şöyle elmeye başlayacağım. Abi ya pencere yansırmaz ya. ya. Ya kardeşim stüdyoyu batıracaksın. Erime. aletler hav olacak. Allah Allah. <gülüyor> Bilmiyorum. Burada bir buzdolabı bir yok mu biraz? Var kardeşim olsam... var. Mutlakta bir buzdolabı var. Aa, Alo e alın şu e herifini. Git kardeşim erime burada ya. E Allah'ım e yarabbim, e yarabbim. Ben e hemen biraz yani. şey yaparım ben. Valla şöyle kapıdan geçebilecek miyim? K kardeşim değme aletlere değme ıslatayacağım. E çarpılacağım. Çıkışarı e çek. Alın e şunu. Bu imkanı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ya defol ol. eridin yürü git ya Allah'ım yarabbim. Perişan FM.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 e e Türkiye radyoda Türkiye radyondakike radyonu, Türkiye radyonu. <Gülüyor> FM. Bizle persan Efen biz de ile düşün persan Efen kol T www persan fmcomcomcomcom persan Efem <gülüyor>